1446, numaralı konu, Hazreti Ömer'in, Muaz, Ubade ve Ebu Derda'yı Şam taraflarına göndermesi, evet, Hz. Peygamber zamanında Ensardan beş kişi Kur'an'ı ezberlemişti, bunlar Muaz bin Cebel, Ubade bin Samit, Übey bin Kâb, Ebu Eyyub ve Ebu Derdai'di. Hz. Ömer'in halifeliği sırasında Şam'da ordu kumandanı olan Yezid bin Ebi Süfyan ona bir mektup göndererek şunları söyledi, Şam'ın nüfusu çok arttı, bütün şehirler insanlarla doldu, bunlara kurulmuştu,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 vefat etti daha sonra Ubade de Filistin'e gitti ve orada vefat etti Ebu Derda ise vefatına kadar Şam'da kaldı